Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, bir Açık Deniz programda daha birlikteyiz. Bu hafta ben e, Topalede Radyo'nun canlı yayın stüdyosundayım. Hattımızda da Atile ulaş ve Elvan Can var. Geçen hafta programı Atile ulaş ve Elvan Can ile beraber yapmıştık. Evet, o zaman geçen hafta ben yani müzik giriyorsun. 20'den önce belki kısaca bir şey yapayım. Geçen hafta afet yönetimini konuşmuştuk, eğitimi konuşmuştuk. Ama zaman yetmedi ve bu hafta devam edeceğiz Atile ulaş ve Elvan Can ile. Evet, küçük bir bağlantı problemi oldu. Şu anda her şey yerli yerine oturdu galiba. Atile merhaba. Merhaba. Atile merhaba. Merhaba. Elvan merhaba. Merhabalar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz herhalde. Özetle geçen hafta afet yönetimini konuşmuştuk, eğitim konuşmuştuk. Ben insan gücüyle elektrik üretme üzerine bir önerim olmuştu. Dün akşam programı şöyle bir tekrar hızlıca dinledim depreme dayanıklı kuşaklar diye bir laf etmişim ben ee, peki e, bu arada tabi e, şöyle e, bu insan gücüyle elektrik üretme yani akü şarj etme meselesinde ufak bir e, çabam oldu e, şarj e, dinaması biraz zor gözüküyor çünkü bisiklet önermiştim ama bisikletle yeterli devre ulaşamıyoruz ancak e, pneumatik e, aletleri çalıştırmayı denedim e, bir yangın tüpünü e, azotla doldurduk e, o e, pneumatik aleti çalıştırdı ama e, işte 18 bar bir basınçta 20 saniye gibi çok verimsiz bir sonuç aldık. Ee, çalışabilir ama profesyonel dalgıç tüpleri gerekiyor ki bu da benim e, perspektifime uymuyor. Ben çünkü kolay ulaşılabilir şeyler olsun istiyorum ama devam denemeye devam edeceğim. Bir tek e, yarın görüşeceğim Önder Demirer, bu Türkiye'deki rüzgar jeneratörlerin istasyonlarının e, şeyi önemli bir ismi. Onunla konuşacağız. Ama biz bu hafta devam edelim. Ben özellikle şöyle bu hafta seyrettikten sonra şöyle bir şey yani bu afet çadır kentlerin tasarımıyla ilgili biraz düşünmek istiyorum. 12 volt olması gerekiyor gibi bir düşüncem var. da geçen hafta ben 7 yıldır güneş enerjisiyle yaşıyorum demişti. Atilla biraz anlatır mısın güneş enerjisiyle nasıl verim aldın, nasıl karar verdin? Şimdi şöyle, benim 7 yıl önce güneş enerjisiyle enerji elde etmek gibi bir niyetim vardı. Ama bununla ilgili bir ekonomim yoktu, yani bütçem yoktu. Mevcut jeneratör vardı işte benzinle çalışan. Onu da çok her şeyde kullanamıyorsun. Sonuçta pahalı bir şey. Evet. Ee, i̇lk benim e, 7 yıl önce ilk e, şeyim e, e, solar sistemi e, Türkiye'de bulunmayan böyle kitap gibi katlanabilir. E, şimdi Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı ama o marka da pek bulunmuyor. E, Amerikan menşeili bir kitap gibi katlanabilir. 40 wattlık e, 23 artı 17 iki tane ayrı panel sistem e, katlanabilir bir şey almıştım e, sistem almıştım e, bunun bir e, sonuçta bir küçük e, batarya yani enerjiyi depolayan bir Ak e, akü, akü. aküsü vardı evet e, o, o da e, çok enteresan 220 dönüştürücüsü vardı bu Invertör. akü, evet invertörü vardı bunun şeyi kendisi bir motosiklet aküsü kadar küçük bir akü kadar bir boyuttaydı. Yanına da bir invertör ilave ediyorsunuz küçük monte ediliyor ihtiyaç duyulduğunda. Fakat bilgisayar çalıştırıyor işte 220 yani sınırlı sonuçta yani oradaki üretim sınırlı. Ama çok büyük makineler ya da orta boy bir şey çalıştıramıyorsunuz enerji ihtiyacı olarak. Bununla ben e, yaklaşık bir yıl yaşadım. Yani bu küçücük ne oluyor? 40 watt. 40 wattla bir yıl yaşadım ama çamaşırımı kendi elimde kurduğum bir sistemle, manuel bir sistemle yıkadım. Çünkü dağ başında yaş yaşıyorum. E, Şeyde de e, işte e, çamaşırı o şekilde hallettim. Buzdolabı hiç kullanamadım. Ertesi yıl hemen şey aldım. Bir e, jel akü. 600 wattlık bir invertör 170 wattlık bir panel aldım e, ve bu sistemi öğrenerek kurdum. Yani Hı -hı. kendi kendime kurdum ama tabi YouTube'dan baktım işte benim bir usta vardı onu aradım çok başını ağrıttım. Hı -hı. Biraz da benim altyapım vardı. Elektrik, elektronik az da olsa çocukluktan kalma, Hı -hı. gençlikten kalma o şekilde kurdum. Çok da zor bir şey değil zaten. Peki ee, dikkat gerektiriyor. Peki şunu. Daha, ...sonra büyüttüm. Her sene iki tane... ...üç tane panel alarak her sene büyüttüm. Evet. Peki, biraz... ...12 voltu biraz daha genel konuşalım. Ben geçen hafta programda söylemiştim... ...tekne sonuç olarak denizin ortasında... ...bütün altyapılardan bağımsız... ...12 volt... ...üzerinden bütün insani... ...ihtiyaçları karşılıyor. Buna derin dondurucu dahil... ...ırgat gibi 60-70 kilo... ...işte demir... ...artı zincir ağırlığını bile çekebilen... Şey. ...yani 12 volt... Ee, mutlaka de, e, afet alanında bulunması gereken bir şey çünkü şebekeden bağımsız bir sürü şey çözebiliyor ben Elvan'a e, da aynı şeyi sormak istiyorum yani şöyle e, çadır kentlerin tasarlanması gerekiyor yani ben dün işte biraz daha e, yazıp çizip bakıp okudum filan yani mesela şu anda afet bölgesinde mimarı olmayan kentler var işte gelişi güzel yan yana sıralanmış çadırlar hiçbir e, şeye tasarım e, yani daha önce e, çalışılmış bir proje değil de tesadüfen yan yana geliniyor birazcık böyle e, toplama kampı gibi bir görüntü var bilmiyorum Elvan ne diyorsun şimdi esasında şöyle yani Afet'in hemen arkasından e, çok acil bir barıma ihtiyacı ortaya çıkıyor ve bu ihtiyacın karşılanmasında kurumsal bir yaklaşımdan daha çok birazcık daha böyle e, bireysel yaklaşımlar oluyor yani insanlar mesela e, yıkılan evlerinin hemen yanında kurmak istiyorlar çadırları ya da işte e, oradaki e, kamu e, kurumları kamu örtüsüne ilk bulduğu alana bir şekilde bir barınma şeyi e, olanağı yaratmaya çalışıyor bu tamamıyla e, hani bir birazcık e, zaruret e, mi zar zaruret gibi evet şey e, afetten etkilerine karşı işte bak bir şeyler yapıyoruz falan gibi bir yaklaşım galiba o o şekilde algılıyorum ben ama esas şeyi olarak yani bir geçici barınma yattı acil barınma olarak yapmak için e, bunda bir... Bütün dünyada uygulanan bir takım şeyler var, e, kriterler var ve AFAD'da esasında bu kriterlere sahip ve hatta bunları takip etmek e, iddiasında olan bir kurum. E, o yüzden yani e, belli bir süre sonra hani bir hafta falan geçtikten sonra AFED'den e, bu şeylerin geçici barınmaların bu şekilde darmadağınık olması, çadırların birbirinin dibinde olması, evet. barzemi hiç dikkate alınmamış olması, tuvaletler su... E, teminiyle ilgili e, alanların ol, e, doğru oluşturulmamış olması falan kabul edilecek bir şey değil yani bu çünkü e, Afad'ın da çok iyi bildiği bir e, yani bir sürü standart var bunlardan bir tanesi mesela Sphere adını verelim şey bir, bir proje e, bazında çıkmış bugün belirli ülkelerin yeniz filan yani bu anlamda kamp kuran e, kuruluşları e, yapıların hepsinin e, şey, takip ettiği standartlar var. işte çadırlar arasında belli mesafe olması lazım çadırların kapılarının açılış şekli e, mahremiyeti sağlayacak şekilde olması lazım bunlar belli işte e, kümeler halinde bloklar halinde sektörler halinde oluşturulması lazım işte ortak alanlar olması lazım filan e, bu çok bilinen bir şey bunun uygulanamamış olması e, şu aşamada eğer yani hala bu süreç devam ediyorsa çok sahadan benim şu anda bilgi, detaylı bilgim yok ama bu çok kabul edilecek bir şey değil bunun standartları var Elvan bence bu hani zaruret dedin ya işte oradaki hani şu anda yapacak, ilk elde yapılacak şeyler olarak tanımladık bence hiçbir hazırlık yapılmamış yani çok çarpıcı olan hatta ürkütücü olan bu ne devlet ne de bizler ben bizlere de katıyorum sadece hani devlet var o hiçbir şey yapmıyor biz de burada mağdur olduk söyleminden biraz kurtulmamız gerekiyor. Bizler de bir şey yapmamışız yani mesela ben kısa notlar aldım işte şu anda bir deprem öncesini yaşıyoruz. Yani İstanbul depremi diyelim kolay anlaşılsın şu anda bir İstanbul depreminin öncesindeyiz. Mesela mimarın ki önümüzdeki hafta Han Tömert'te yine bu meseleyi tekrar konuşacağız herhalde. Bir kent planlanması gerekiyor ve bu kentin konut alanları, sosyal alanları, mutfağa, tuvaleti, yönetim alanı, iletişimi, işte rüzgar ve güneş enerjisi elemanları, hat, hatta yani şehirlere göre bu kentlerin e, hakim rüzgarların da hesaplandığı ee, evlerin e, birbirine e, yan yana getirirken bir iklimlendirme tasarımı da yapılması lazım ki mesela bunu biz yıllar önce Gökhan Amur'la konuşmuştuk Ayvalık'ta sanıyorum bir yerde bir köy hakim rüzgarları hesaplayarak işte evler arasındaki ol oluşan e, sokaklardan koridorlardan rüzgarın akı akışını e, yöneterek diyeyim e, bir e, serinlik elde ediyorlar yani bizim İstanbul depreminden önce bir e, geçici kent dediğimiz şey de bir sene bir buçuk sene yaşanacak bir yerlerden söz ediyoruz. Aynen öyle Meclis. Aslında bu yani afete hazırlık denince e, bu afete hazırlık çok değişik seviyelerde olması lazım. Yani ülke düzeyinde olması lazım, yerel yönetimler düzeyinde olması lazım, e, uh, topluluklar düzeyinde olması lazım, bireyler düzeyinde olması lazım. Bütün bunların hangi aşamada yapılacağı, nasıl yapılması gerektiğinin e, planlanması lazım. Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir e, çalışma var hazırlık şeyinde. Ama e, bunun ötesinde e, işte bu geçici yerleşimlerin nerelerde nasıl kurulacağı konusunda hı hı. bunların planların ne olacağı konusunda filan her bölgenin tabii kendine has özellikleri var ona göre bir takım çalışmalar yapılmış olması lazım bu yani ülke düzeyinde gerçekleştirmesi gereken bir şey. Yerel yönetimlerle tabii ki. Ama İstanbul şeyine, özeline bakarsak biliyorsun toplanma alanları bile yok. Yani, evet. Geçit varım var alanları. Toplanma alanları bile şu anda kanun durumda. O yüzden yani, İstanbul'a evet. geleceğim. İstanbul'a bir, İstanbul bir şeyin altını çizmek istiyorum ama yine şu tasarlanacak e, bu deprem afet bölgesi ev işte, kentlerinin burada mesela rüzgar ve güneş enerjisi de mutlaka e, 12 volt o yüzden ısrarlı istiyorum çünkü 12 volt bizi e, yerel e, altyapıdan kurtarıyor ve bağımsız bir şekilde tıpkı bir tekne gibi bağımsız yani, yani, bir şey Pardon sözünü kesiyorum da orada şöyle bir şeyim var endişem var benim yani e, bu geçici yerleşim yerleri dediğiniz minimum bin, iki bin hatta daha da fazla beş insanı bin. barındıran beş bin daha fazla insanı barındıran yerler. Buralarda bu şekilde çözümler yerine daha hani var yani, ama planlanmış, büyük, e, daha ka kapasitesi yüksek çözümlere gitmek belki de daha yararlı. Hayır. Ama, ha, şey, su ısıtmak istiyorsan tabii güneş enerjisi işe yani orada gerçekten. Ee, Elvan müthiş bir yetenekli 12 voltu küçümseme yani o küçücük bir çözüm değil. 12 voltla bir şehri eğer altyapısını 12 volta göre kurarsan bir şehri 12 voltta götürebilirsin. İşte güneş enerjisi rüzgar enerjisi. Çok, çok bir konu değil. Onun için fazla yorum yapalım. Ben denizden biliyorum Elvan güven bana. <gülüyor> o yüzden. Ben, katıl ben katılıyorum ama ee, tamamen ee, bel bağlamak da Elvan Bey'in sanırım demek istediği o. E, kısa vadede evet kurtarıcı e, tabii kısa vadeyi birimlemek de bir önemli mesele. Ne kadar kısa vade? önemli bir kurtarıcı ama sürdürülebilir de değil yani. Onu da söyleyeyim. Yok, bence sürdürülür ama şunu yanlış anlamasın kimse. Birini birinin öbürüne göre tercih etmiyoruz. 12 evet, vol 12 volt evet. olsun varsa 220 de kullanırız yani. Ama 12 volt'tan 220 kullanırız zaten. İnvertör var yani, ama aküleri yani. çok yıpratıyor. O Pek tercih, benim tercih edeceğim bir şey değil. Şimdi asıl başka bir yer konuya gelmek istiyorum. Şu geçen hafta can çadırı demiştim. Can salından yola çıkarak şişme e, evler. Şimdi e, şöyle bir şey var. Geçen hafta biliyorsunuz çadırlar fırtınadan uçtu. Seller bastı. Oradaki yaşam üstüne üstlük tekrar felaket haline geldi. Şimdi şişme deprem evleri... ...tasarlanmalı ve yapılmalı... ...ve bunlar bir modüler mantığa göre gitmeli... ...yani diyelim ki 20 metrekare bir şişme... ...ev var ama bu... ...modüler olarak planlı birbirine... ...eklenebilmeli... ...tıpkı Lego gibi... ...bu birbirine eklendiği zaman diyelim bir... ...ortak yaşam alanı... ...oluşturabilmeli... ...biraz daha fazlası bir araya geldiği zaman... ...işte yemek yenecek... ...oturup konuşulacak... Ortak alanlar oluşmalı, hastaneye doğru gitmeli, sağlık ocağına doğru gitmeli. Ama bu bir bu bir tasarım olmalı, ve standart olmalı. Yani şu anda alanda gördüğümüzde orada bir çadır var, başka türlü burada bir çadır var, başka türlü bir i̇şte şey bakıyorsun, bir tane konteyner var, orada bir tane yapma. Yani bir karmaşa sürüyor. Benim düşüncem şu, devlet Tıpkı Çanakkale Köprüsü'nü yapar gibi, 3. Köprüyü yapar gibi, Marmara'yı yapar gibi bu deprem evlerini büyük bir proje haline getirmeli. Ve bizim stoğumuzda 1 milyon, 2 milyon insanı barındırabileceğimiz şişme e, deprem evleri, afet evleri olmasa. Şişme evin avantajı şu. Bakın şimdi şeylere bu ger, çadırların gergileri var e, e, Atila. Bütün evet. dolaşım alanlarını engelliyor. Çürükler kurulması çok zor. Metal konstrüksiyonlar üzerine işte tekstil giydiriliyor vesaire. Halbuki şişme ev bir tetiği çektiğin zaman kendiliğinden şişiyor. Ve dış etkileri karşı çok dayanıklı fırtına, rüzgar, kar neyse. Artı... Pardon. ...havayı dolaştırarak da ısıtabilip... ...işte o e, elektrikli ısıtma şeyleri... ...onun getirdiği yangın... E, ...şeyleri falan ortadan kalkıyor. Yani... E, ...bu deprem sonrasını... ...gerçekten ben çok büyük bir... ...proje haline gelmesi gerekiyor. Bir de İstanbul'la ilgili bir şey... ...altını çizmek istediğimi söylemiştim. Şimdi... ...Anadolu gibi de... ...işte deprem çadır kenti kuracak alanlar bulabiliyorsun. Elvan İstanbul'da sence çadır kent kuracak alanımız var mı? Yok yok orada çok büyük bir problem var. Yani bunu e, sürekli tartışıyoruz zaten ta şeyden beri 2000 6 2007den beri, 2004-2003 yıllarında İstanbul'da bu toplanma alanları ve geçici yerleşim alanları belirlenmişti esasında bir sürü. Fakat hepsi imara açıldığı için şu anda şey, kent içerisinde bu tür büyük kapasitede geç, barınma alanları açacak yerlerin sayısı bir iki, iki elim parmağından azdır diye düşünüyorum. Demin söylediğine bir şey ilave etmek istiyorum yalnız Meysun. Şimdi 2016-2015-2016 yıllarında esasında AFAD geçici, acil barınma ve geçici barınma tasarımı e, yarışması açtı. Biliyor musun? Hiç duydu. Yok duymadım. Evet ve bu yarışmalarda esasında bir takım e, şeyler, e, projeler geldi, ilginç projeler geldi. Bunlar hatta işte ödüllendirildi falan dedi kısmı. Fakat o projelerden sonra hayata geçirilmesi konusunda hiçbir girişim olmadı yani e, Türkiye'de hemen hemen herkes e, bu afetleri yaşadıktan sonra senin düşündüğün gibi ya niye elimizde stok yok diye düşünür e, buna karşılık esasında geriye doğru baktığımızda Kızılay'ın mesela e, sanıyorum Malatya'da bir konteyner fabrikası var bu konteyner fabrikası ve Kızılay e, Atilla hatırlar yani 1999 depreminden sonra Kızılay bununla ilgili tatbikatlar filan da yapmıştı değil mi Atilla? Katlanabilir evet, konteynerler. Evet, evet. evet Ve yani bu ya yani şu veya bu şekilde eleştirilir onlar ama sonuçta bir barınma şeyidir yaklaşımıdır, iyileştirilebilecek yaklaşımdır. Bununla ilgili de herhangi bir şey gelişme olmadı. Ona karşılık kızılay işte tuvalet yapıp şey şeyde piyasada sattı mesela İstanbul'da bir takım te şeylerde tesislerde kızların imal ettiği o fabrikada imal ettiği tuvaletlerin kullanıldığını duydum ben. Şimdi Bu tuvaletler piyasaya satılacak şekilde yapılabiliyorsa niye? Afetler için en azından elimizde bir stok yok da evet. bu acil durum olduğunda gitmiyor. Yani sorun esasında düşünülmüyor değil, düşünülüp ondan sonra bir akıl, sağlıklı bir akılla bunun hakikaten kullanılabilecek bir noktaya getirilememesi ve de sonunda afetler oluştuğunda ya geriye dönüp ya biz bunları düşünmüştük de ama hayatta geçiremedik. İşte, tam, böyle... Elvan tam da bunu söylüyorum. Devlet afet sonrası için yatırım yapmadı. Yani tıpkı Çanakkale Köprüsü'nü yapar gibi bize eviyle larıyla altyapısıyla işte afet sırasında ki iletişim altyapısı ile bir projeler bunu da yatırımını yapmalı biz burada Evet herkes burada bir fikir ortaya atabilir çok güzel birbirimizi alkışlarız mesela şimdi ama bunu devletin yapması lazım yoksa yani bu iş deprem sonrası insanlardan bağış toplayarak çözülemez öncesinde Bence... de öncesinde de bağış toplayarak çözerdim bunun parasını devlet bizden topladığı vergilerle yapmak zorunda Biz de devleti buna zorlamak zorundayız ya e, söz alabilir miyim tabi buyur e, tamamen katılıyorum şimdi burada bir başlık atmak lazım Buradaki sorunun temelinde bence yani bu yaşanan sorunların temelinde yatan şey risk risk yönetimi ile kriz yönetimi e, farklı şeyler. Biz şu anda kriz yönetiyoruz. Neden? Çünkü riski yönetemedik. Hı hı. Ee, şimdi e, bakın e, bunun altındaki e, diğer başlıkları söyleyeyim. En önemlisi e, 99'dan sonra çok büyük bir deneyim yaşandı. Sivil koordinasyon diye bir yer vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. E, en büyük işi e, afet bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Şimdi bunun gibi çok çaba vardı. Çok gayret vardı kurumsal olarak, bireysel olarak, devlet olarak. Ne oldu? Hepsi çarçur oldu. Yani o kadar çok şey, deneyimler kazanıldı ve sonrasında o kadar çok projeler üretildi ki bunun bir devamı olmadı. Ya yani insanlar sağa sola savruldu. Bu konuda deneyimli insanlar. Yani insan kaynağı ee, kayboldu gitti. Şimdi bu bence önemli bir şey. Çünkü... Devletin burada yapması gereken şey bütün bu deneyimleri, bu deneyimli insanları ve kurumları e, sürdürülebilirlik açısından e, canlılığını sağlaması gerekir. Bunun için bir komisyon kurulması gerekir. Yani risk yönetimi sürecinde bir komisyon kurulması gerekir. Bu komisyon geçmiş tecrübeleri diri tutabilecek bir komisyondur ve bunu da sahaya, uygulamaya e, her an hazır hale getirebilecek altyapıyı sunacak. Ee, önerilerde bulunacak ve hayata geçirecek bir komisyon olmalıdır. Bu olmadı. Hı -hı. Bu gibi komisyonlar çok böyle kurumlar kendi başına bir işte yerel yönetimler, kamu yönetimi kendi başına bir şeyler yaptı. Bunlar da e, buhar olup gitti. Şimdi bugün e, kriz yönetimi olmasının sebebi işte bu. Yani bu kadar karmaşanın bulanık suda balık avlanıyor şu an. Yani e, önceden bir takım tedbirler alınmış olsaydı ee, bu sıkıntı yaşanmaz. Teknik A olarak Atilla pardon araya gireceğim bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında bulanık su filan değil müthiş bir amatör telaş var şu anda televizyonlarda izlediğimiz. Profesyonel hiçbir şey göremiyorum. Yani şeyler hariç tabi bu madencilerin kendi mesleki deneyimleriyle enkazdan can kurtarmaları itfaiyenin çalışması ki itfaiye çok ıı, başarılı bence. Bu e ama onun dışında amatör bir telaş görüyoruz. Yani benim gördüğüme bilmiyorum Elvan yanılıyor muyum? Valla yani arama kurtarma konusunda tabii Atilla'nın değerlendirmesini almak lazım ama genel olarak zaten işte bir şey var. Yani olayın büyüklüğü karşısında ve yeterli hazırlık olmaması nedeniyle bir tabii kriz durumunun yarattığı bir panik var. Onu görüyoruz bir sürü problem var. Ee, ve e, bunu problemleri çözmek için de yeterli kapasite yok o, o, o ortaya çıkan bir şey de bu ama e, arama kurtarma konusunda bilemiyorum Atilla ne der o, o, o, o onun e, özellikle e, şey alanı e, uzmanlık alanı onu geçen hafta herhalde e, mahalledeki deprem sonrasındaki oluşturacak takımların olması eğitimin evet, gibi ilk müdahale kapasitesinin evet. geliştirilmesi, geliştirilmesi konusu geliştirilmesi bence de, temel de, bir de, konu. De, evet. Evet, <gülüyor> onda biraz değindik evet. Ee, ben bir not almışım Matil'e depreme hazırlık tasarımları diye. Ee, hani bu programda ne? Pek yapmam böyle yazılı çizili ben doğaçlama yapıyorum. Ama nedense notlar aldım bu sefer Çünkü belki biraz öfkeli olduğum için. Mesela tasarım diyoruz. Bu depremden sonra kurulacak e, hızla kurulacak evlerin İstanbul için mesela tek kat değil iki kat ve üç katlıların da düşünmemizi tasarlamamız gerekiyor yani alt kat sert konteyner üstüne çadır belki bunların bir araya gelmesi belki avlular oluşturması gerekiyor çünkü e, gölge alanların da tasarlanması gerekiyor gölge alanlar aynı zamanda kuru alanlar demek yani bu yaz kış şeyinde e, bu avlu üzerinde bir gölgelik çekilerek e, gölge oluşturulabilir. Kışsa, ba, sonbahar yağmur varsa işte o gene bir kuru zemin e, olabilir. Ama İstanbul'da eğer bizim alan kıtlığımız varsa o zaman çok katlı e, e, evler tasarlanması gerekiyor. E, i̇nşaat mühendisi Elvan ne diyorsun? Ya şimdi şöyle yani bu tür hazırlıklar... E... Afet'in meydana gelebileceği tahmin edilen yer dikkate alınarak yapılması lazım. İklim koşulları dikkate alınarak yapılması hı hı. lazım. Yani e, şeyde... E... Doğuda bir afet söz konusu onun için bir hazırlık yapılması gerekiyorsa o zaman doğudaki iklim koşulları dikkat alacaksın. Tabii, tabii. Neyse güney iklim koşulları dikkat alacaksın. Ayrıca sadece iklim koşulları değil senin de söylediğin gibi İstanbul dediğin yerde işte yer yok. Yani bir şekilde belki de evet yükselmeye başlayacağız bir, bir kat değil belki iki kat olacak bilemiyorum evet. İstanbul'da şu anda şantiye binalarına bakarsan mesela büyük inşaatlar çıkmaya başladı. Evet. Afiş, konteynerleri üst üste dizerek ve de hı hı. bunlar çok güvenli şekilde de yapılabilir. Ha Orada sorun tabii psikolojik olarak insanları yaşatabilir misin öyle bir ortamda? Bunu da değerlendirmesi lazım tabii. Ama e, yani şey tamamıyla katılıyorum. E, yerin Yerel koşullar dikkat alınarak bu işlerin yapılması lazım. Ama bütün bunlar yapılırken de. Belli bir standartlar var arkadaş, bunu dikkate alacağız ve bu biliniyor ve bir şekilde de uygulanması konusunda da, nasıl uygulanacağı konusunda da gayet güzel kaynaklar var. Yani işte kişi başına mesela böyle bir geçici yerleşim yaparken bir kamp düzeni içerisinde kişi başına derler ki 45 metrekare alan lazım. Yani bu 45 metrekare alan ne yapacak? İşte sadece insan yaşamayacak, yatmayacak. Onun beraberinde işte sosyal ilişkilerin sürüceği, bir takım ihtiyaçların karşılanacağı, işte ne bileyim çamaşırhanesinden tutta eğitim merkezine kadar filan bir takım şeyler var. Ona göre o zaman sen bu şeyi planlamayı yapacaksın. E, ikinci tehlikeler yaratmak istemeyeceğin, O yüzden işte o yap, düzenleyeceğin e, şeyde e, geçici yerleşim alanında güvenliği sağlayabilecek, yangın güvenliğini sağlayabilecek, kişisel güvenliği sağlayabilecek, mahremiyeti sağlayabilecek. Bütün bunları dikkate alıp yapman lazım ve de bunu nasıl yapılacağı belli yani. işte yangın içinde kaç metre bırak, aşağı yukarı kaç metre mesafe bırakacaksın e, birimler arasında. Yok işte e, suya ulaşmak için insanların en fazla ne kadar yürü Diyeceği, e, hani Çünkü su, insan, belli noktadan su alınacak. Bu su alınırken de işte insanlar şu kadardan fazla yürümesin diyecek. Aydınlatması gece oralara tehlikeli olmasın diye. Yani bütün bunlar e, çok bilinmeyen şeyler değil. Yeniden keşfedilmesi gerekmeyen şeyler. Sadece bir aklın bunu alıp e, bu standartlar ve yerel koşulları uygulaması ve e, uyarlaması ve bunun sahada uygulanması gerekiyor. Bunu afet olmadan... ...hazırlığını, planlamasını yapmak gerekiyor. Birçin olay yok. Yani şunu anlıyorum ben, deprem olduktan sonra... ...çadırlar yerleştirmeye başlandığı zaman... ...o ekibin elinde bir proje olacak. E tabii, tabii. Bir de ayrıca çadırların veyahut da şeylerin... ...nereye yerleşeceğinde de bilinmesi evet. lazım. Evet. Ben mesela bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Kahramanmaraş, işte şey, Hatay... E, buraları e, deprem beklenen yerler, değil mi? Yani hatta Kahramanmaraş'ta bununla ilgili bir e, iki ay önce tatbikat bile yapılıyor. Peki bu tatbikatta arkadaş hiç kimse ya yani bu e, geçici bar barınma alanları nereye kurulacağı konusunda bir hani e, e, yeterli kapasite tabii dikkate alması lazım. Bir göstermelik bir tek bir alan olabilir orada bir iki, üç dönümlük bir şeyi ya, buraya kuracağız filan diye gösterir de değil. Yani böyle bir yıkım olduğu zaman yediden büyük bir, bir deprem meydana gelmesi durumunda aşağı yukarı nasıl bir e, e, şey manzarı ortaya çıkacağını biliyoruz. E o noktada sen tattikatı yapan e, Yapacak noktaya geldiğinde mutlaka ya 700 büyük bir e, 7'den büyük bir deprem meydana geldiğinde işte şu kadar bina yıkılacak tahmini olarak ki bu tahmini yapmak çok da zor değil artık. Elimizdeki bina eventelleri falan dikkate aldığında. Ya buna karşılık ben şu kadar geçici barınmaya ihtiyacım olacak. O zaman şu şu şu şu, şu alanlar geçici barınma için rezerv edilmiştir. Hı -hı. Hatta belli bir altyapıları da hazırlanmıştır. Demek. Bu hazırlık bu. Hı -hı. Yoksa e, işte e, iki, e, ülke çapında 15-20 noktada depolar kurarak, kurarak orada bir takım malzemeleri tutmak tamam o da işe yarar bir şey ama yani soruna hiç çözüm olmadığını e, gördük. Peki ya. ben <gülüyor> ikinize de bir soru sormak istiyorum. Şimdi şunu şu örnek vermiştim. Çanakkale Köprüsü diye. Yani bu bütçesi çok yüksek bir proje olduğu için. Ve de bu Çanakkale Köprüsü'nün siyasi bir değer kazanması içinde işte televizyonlarda ilgili kişilerin konuşmalarını dinlemiştik. Bu deprem evlerinin ama ciddi bir yatırımla mesela aynı anda işte bir gün içinde 5 bin kişinin 11 bin kişinin barınabileceği kentlerin kurulabilecek olması onların standartları vesaire bu bu yatırımı bir, bir iktidar ilan etse bunun siyasi bir değeri olur mu sizce? <gülüyor> <gülüyor> ya olmaz mı? Tabii ki olur. Ama bu sosyal devlet, bu sosyal devlet anlayışıyla ilgili bir şey. Yani sosyal devletseniz e, çok boyutlu düşünürsünüz. Tabii ki bir siyasi kazanımı da olur. Ee, ama sonuçta e, halkını önemseyen bir devletten bahsediyoruz. Yani e, olması gereken bir devletten bahsediyoruz. Yani Hı. sadece siyasi yönü değil. Ama diyoruz ki benim anladığım kadarıyla hadi her şeyi geçtik de. Ya arkadaş yani madem bu kadar hani iktidara meraklısın e, o zaman buna da bir yatırım yap. Evet evet. <gülüyor> Sen ne yani, diyorsun Valla ben şey e, hani bunun siyasi bir getirisi olur mu diye anlıyorum sorunu. Evet. E, bence ol, olacağını zannetmiyorum çünkü e, ben e, o konuda <gülüyor> halkın bir, bir, birinci de bayağı bir e, karamsar bir noktadayım. Yok yani, bayağı. Yani, ben e, karamsarlık yok. olarak görmüyorum Değil. aslında. Gerçekçi bir yaklaşım bu. E, ama şöyle e, şöyle bir şey var. Devlet konuşuyoruz da biz ya halk böyle bir şeyi umursamıyor yani halk umursamıyor diye de devlet bunu o, yapmıyor o, onu, bunu demek istemiyorum onu, ama onu önümüzdeki seçim sonuçlarında hep beraber göreceğiz <gülüyor> yani ben <gülüyor> dilerim halk biraz artık çuvaldızı kendine batırmaya başlar yani peki biraz daha gene ben biraz zıp, zıp yapıyorum teknik şeylere geçelim şimdi ben devletin işte bu yatırımı yapmasına diyelim ki 50 bin tane şey deprem çadırı, şişme deprem çadırı var. Peki bu bir depolama sorunu getiriyor. Yani nereye koyacağız diye. Ben yeraltı deposu geldi aklıma. Ne dersin Elvan? Yani Vallahi yeraltı deposuna ihtiyaç kalacak kadar büyük bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de yeteri kadar alan var. Yeraltı deposu maliyeti yükseltiyorsa hiç gereği yok. Yani bunun en ucuz ve en sağlıklı depo bu şekli bulunabilir diye düşünüyorum ben. Ama ee, ama yani... hızla ulaşmak için deprem bölgelerinin içinde olması lazım. Ko Konya'daki çeşme çadırın İstanbul'a bir faydası yok ki. Ya hoca bu çok e, şeydir. E, yani çok büyük bir problem değildir. Eee programlama ile bir e, şeyde e, e, çok bir hani bir takım matematiksel analizlerle bunun ne hangi noktalarda olması gerektiğini hesaplamak bu konuyu e, ya yani planlamak çok zor değil. Hatta bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam askeri bir öğrencinin zamanında yaptığı bir de e, master tezi vardı ben bir karşılaşmıştım vallahi. Türkiye'de bu e, depre, deprem hazırlıkla ilgili şeyleri depoların nerelerde kurulması gerektiği lojistik şeyi açısından optimizasyon açısından diye buna benzer bir şeydi. Peki bu, bu, bu yapılmıştır bile. Ayrıca yani afet bir sürü yerde depo kurdu. Onlar herhalde bir belli bir plan çerçevesinde yapıldı. Vallahi ben gördüğümden konuşuyorum Elvan. O zaman sen bana şunu açıkla. neden İletişim operatörleri çuvalladılar. Onlar da depremden önce aşağı yukarı senin gibi konuşuyor. Hallederiz diyorlardı. Nerede? Aa, ya o konuda esasında benim tabi çok e, elektronik benim bildiğim bir konu değil ama yani sadece e, operatörlerin değil ayrıca onları yönlendiren de yürüten ve kontrol eden BTK'nın da e, bir problemler olduğunu düşünüyorum. E, yani e, o, o noktada. Herhalde değerlendireceklerdir bu olayı. Ee, tabii onunla da ilgili şöyle bir itirazım var. Yani İstanbul'da e, şeyde e, 2019'du sanıyorum değil mi? Eylül ayında 5.7 büyüklüğünde Silivri'de bir deprem oldu ve İstanbul bitti yani. Şey, hmm. Saatlerce biz e, cep telefonu kullanamadık. Yani onu yaşadıktan sonra e, gene hani e, bu problemi yaşamak e, şey. E, Ama işte ben... O, o, o, o. Geçen hafta onun için telsiz ağından söz etmiştim. Yani bu problemi iki depremde, üç depremde gördüğümüz zaman, o zaman var olan iletişimin Bence, al, altyapısının yetmediğini görüyoruz. O zaman bizim... Tam üstüne bastınız Beysun Bey. <gülüyor> evet. Yani, evet. Yani, yani, bakın radyo sinyalleri tam üstüne bastınız. Evet. Ya i̇şte ben de tam da hani... Biz de biraz geç kaldık dedim ya programın başında. Aslında şu anda konuşuyor olduğumuz şeyler bence değerli. yani Be Be Beysun Be Beys bunlar şimdi konuşuluyor değil. Bunlar 1999'dan sonra konuşuldu. Bak biz Mahalli Afet Gönülleri projesinde biz her mahalleye bu 0.5 watt çıkışlı şeyler, Walkie Talkie'lerden verirdik oradaki gönüllülere. Hı -hı. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. O, yani bir tane Walkie Talkie esasında yüzlerce kişiye hizmet edebilir o e, haberleşme anlamında. Ve o kadar ki Atilla hatırlar belki Kocaeli'ndeki orman yangını olmuştu. 2001 miydi, 2002 miydi neydi? Orada evet. ormancıların telsizleri çalışmadı. Bizim Walkie Talkie'lerle gönüllüleri belli noktalara yerleştirdiler. Oradan e, birbirleriyle gönüllüler irtibat ederek ormancılara şey bilgi aktardılar nerede e, yeni sıçrama var nerede yangın e, işte e, hangi aşamada filan diye elvan Ormancıların tersizi niye çalışmamış biliyor musunuz e, çünkü rö röleyi görmüyor Röleyi görmeyince şey yapamıyor filan yani de, uzun efendim, ben... uzun mesafe uzun mesafede sonuç alamayabilir yani rele çökerse ya ama kısa mesafe tersizler bu konuda çok e, özellikle mahalleden mahalleye yani e, belli bir bölge içerisinde kısa mesafeler çok e, etkili olabiliyor. Ama zaten yani telsizlerde evet. 25 watt ve 1 watt gibi iki ayrı çıkış seçeneği var yani. Ya şimdi onların çoğu şeyle lisanslı telsizler Bu lisanssız ya. Yani. Belirlediğimiz vatandaşın alınacağın evet. telsiz. yani hiçbir sorun yok bunu e, gayet rahat. Hatta hatta e, bizim bir arkadaşımızı o proje içerisinde böyle e, elektroniği de meraklıydı bunlara bir de şey, röle şeyde yaptı. Biz Kocaeli'nden Yalova'yla şeyle tabii röle kurulumuna birkaç tanesine ben de katıldım. Ben bu konuya meraklıyım biraz da. Yani şey, Elvan Bey'in aslında yani söylemeye çalıştığı, söylediği şey e, başından beri bütün bu sorunlarla ilgili söylediğimiz şey şu aslında o kadar çok tecrübemiz var ki şu anda. Yani çok büyük tecrübeler. Yani ...barınma konusunda var... ...haberleşme konusunda var... ilk müdahale konusunda var... ...yani ülkenin elinde hazine var... ...hazine var yani... ...deneyim alarak... ...tabii buna hazine gözüyle bakıp bakmamakla ilgili bir şey... Hı -hı. ...ama paramız yok... ...hayır paramız yok değil... ...önceliklerimiz <gülüyor> değişiyor... ...hayır ben... ...devleti buradan... E, devlete İra, ...irade yok... İra, irade, yok. Evet, ...irade yok... Ar ...yani... Ya çok para yok, irade yok, öncelik yok. <gülüyor> yani onun için devletin bunu siyasi bir değer de kazı, daha doğrusu iktidarın siyasi bir değer kazandıracak kadar büyük bir proje haline getirip yapması lazım depremden önce. Yani. Vallahi, evet. Risk yönetiminde. Esasında bu seçimler o anlamda çok uygun zamana geldi diyeyim. Yani şu anda vatandaşın konudaki duyarlıların en fazla olduğu yer. E, biz siyasilerin bu noktada çıkartacakları, getirecekleri öneriler, projeleri bilimlerine filan bir şekilde vatandaşın gözünde bir anlam ifade edebilir ve de bir siyasi dönüşü olabilir. E, şu önümüzdeki birkaç ay içerisinde... E, 5-6 ay sonra bitmiştir olay yani. Gene herkes kendi günlük hayatına gezinecektir önümüzdü. Yani şey ee, birazdan Gökhan'a bura bağlanacağız. 8 dakikamız var. Yani ee, oradayız mı? Şu, e, çok atölyeye soracağım ben. Acayip tartışma devam ediyor. Bu enkaz altında bina yıkılmadıktan sonra bir takım kişisel hazırlıklar çok önemli e, bu işler e, yani yaşayabilmek için. Ve bunlardan hep bahsediyoruz. İşte, edepten çantanı hazırla şunu yap, bunu yap planlarını yap, işte, iletişim için şunları hazırla falan diye. Ama diyelim ki bina çöktü. Bu depremde özellikle e, şeyi fark ettik. Yani e, çok çok e, uzun bir dönem içerisinde yani depremden e, yaklaşık birkaç e, e, 50 saat sonrasına kadar enkaz altından insanlar çıkartıldı. Bu noktada enkaz altında kalma ve hayatta kalma e, durumunda nedir olay? E, bununla ilgili hani bir deprem oldu. E, biz e, ne yapmalıyız? O, sen e, çok enkazlara girmiş bir insansın Atilla. E, nedir? Yani Kimisi diyor ki çok, çok kafam tutun, kimisi diyor ki işte cenin pozisyonu al bir şeyler yap filan. Bu, bunu bir, bir şey yapabilir miyiz? Be e, tamam. Tabii şimdi, tabii. Sen? Tabii şimdi ben şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu bilgi kirliliğinin başlangıcı çok e, 99'un hemen artı, arkasından başlıyor. E, bir Amerikan disiplini var. E, bir de e, az gelişmiş ülkelerin tecrübeleri var. Şimdi iki tane anlayış çatıştı Türkiye'de o yıllarda. Bir tanesi e, şeyden e, çok fazla enkazlara girmiş, çalışmış. Dünyanın her yerinden enkazlarda çalışmış. Bizim de bize de eğitimler veren bir Amerikalı geldi ve dedi ki, sakın dedi çok kapan tutun yapmayın dedi. Sizin ülkede binalar yıkılıyor, Cenin pozisyonunda olacaksınız dedi. Başka bir e, gene kıymetli bir insan, gene Amerikalı. Kandiller hastanesinde e, başka bir e, şey çözüm önerisi getirdi. O da ama şunu yaptı. İkisi de yanlış bir şey yaptı. E, birisi kesinlikle bunu yapın dedi. Öteki de kesinlikle bunu yapın dedi. Çok kapan tutun yapın dedi. Şimdi Kandilli'deki e, bu konuda bilgilerini aktaran kişi bunlar çatıştı. Şimdi biz e, buradaki eksikliği şöyle tamam şey şöyle giderebiliriz. Bence bu konuda. Tecrübeli olan kafa yoran sahada olsun teknik olarak olsun mühendislik olarak olsun insanlar kurumlar bir araya gelmeli buna artık bir ortak değil ortak bir çözüm bulmalı bu çözümler hiçbirisi yüzde yüz hayat kurtarmıyor ama önemli ölçüde ben bizzat kendim kurtarmacı bütün arkadaşlarım gördüğü kadarıyla ikisi de hayat kurtarabilir burada hedef küçültme bence en doğru tanımlamadır. Hedef küçültüyorsunuz yıkılmayacağına inandığınız binada çok kapan tutun yaparsınız masanın altına girmezsiniz yanında durursunuz masanın altına da girebilirsiniz çünkü bina yıkılmaz eşyalar bir takım e, yapısal olmayan ama serbest olan eşyalar bir takım malzemeler aksesuarlar zarar verebilir tamam burada çok kapan tutun geçerliliği olabilir ama binanızdan emin olacaksınız e, binanızdan emin değilsiniz şüphe duyuyorsunuz tatbikatlarda bunu anlayacaksınız e, şüphe duyuyorsunuz bili yani biliyorsunuz bina ne olacağı belli değil orada cenin pozisyonudur e, şimdi cenin pozisyonuyla çok kapan tutun. ikisinin de ortak amacı hedef küçültmektir e, şimdi ben mesela eğitimlerde şunu söylüyorum diyorum ki bakın binanızın çökeceğinden şüpheliyseniz çökebileceğini düşünüyorsanız çok kapan tutun yapın bu çok garanti yüzde yüz hayat mı kurtarır hayır yüzde yüz hiçbirisi hayat kurtarmaz ama Önemli ölçüde hani yüzde yüz olmasa bile yüzde 50 oranında diyebiliriz belki. Hayat kurtarabilir. Ee, şimdi burada mesela bizim e, Akut'tan şu anda Akut'ta aktif olmayan iki tane arkadaşımız. İkisi de başkanlık yapmış. Biri diyor ki çok kapan tutun diyor. Deprem çantası diyor. Öteki de diyor ki cenin pozisyonu diyor. Ya ayıptır yani. <gülüyor> siz ikiniz de Türkiye'de bu konuda ilklere imza atmış bir kurumun. E, temsilcilerisiniz geçmişten gelen. Ben de öyleyim. Yani ben de aynı şekilde. Ama bunun bir, bu şekilde olmamalı. Yani savruk bir e, bilgi kirliliği var, savruk bir e, anlayış var. Herkesin bu konuda bir araya gelip, devletin, bu, bilgi, bu konuda ilgili kurumların, kişilerin bir araya gelip bunu doğru bir e, dille anlatması lazım. Yani ben şunu söylüyorum, diyorum ki eğitimlerde Yüzde yüz bir. Yüzde hayat kurtarmaz şansınızı artırır. İki. Hangi binada, hangi mekanda çök kapan tutun, hangi mekanda e, cenin pozisyonu. Ya, Bunları, da, ya da hangi anda kapı, kapın çelikse koş kapını aç, kap, evet, kapı kanalına yani, dike çalışsın, yani, yaşam yani, hap boşluğu vermeyi, olursun. Hap almayı <gülüyor> Bey. Yani biz hap verip hap almayı seviyoruz. Yani e, Görece bir takım şeyler çünkü ee, görece şu anda bir sürü şey göreceğiz, depremle ilgili. Dolayısıyla e, burada şey çıkıyor eğer bilgi verdiğiniz insanların şuna çok iyi anlatmamız lazım. Çok iyi bir dille anlatmamız lazım. Kendi stratejinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Çözümler bunlar. Hmm. Ama bunların hepsi çözüm. Ama bu çözümlerin hangisinin hangi ortamda, hangi durumda, hangi mekanda kullanılacağına siz mantık yürüteceksiniz. Hmm. Bunu belirleyecek olan o mekan, mekanların içinde yaşayan insanlar, geçici veya kalıcı yaşayan insanlardır. Bizim ne yapmamız lazım? Yuvarlık laflardan bahsetmiyorum. Sadece formülü neye göre belirliyorsun? Çözümü neye göre belirliyorsun? Bunun formülünü veriyorsunuz. O insanlar ona göre mantık yürütüyor. Ama insanlar şunu bekliyor. Ben bununla uğraşamam diyor. Bana diyor kesin bir şey söyledim <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> çok çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. İkinize de söylüyorum. Ben şu parmak boyasına takmış vaziyetteyim. Şimdi, <gülüyor> parmak boyası. <gülüyor> evet. Yani e, işte trafikte polis seni çeviriyor. Kim, TC kimlik numaranı veriyorsun. E, şeceresine kadar e, buluyor senin. Hatta en son karınla ne zaman kavga ettin, onu bile bulabilir neredeyse. İşte ben en son e, kimlik e, çıkarttım. İşte benim parmak izim şu anda devlette var. Yani ne parmak boyası elektronik e, parmak izi alınabiliyorsa niye bizi damgalı eşyaya dönüştürüyorlar? Ne dersin Elvan? Bu seçim güvenliği. Ay e, ben bir şey söyleyeceğim. Elvan. <gülüyor> Hayır, seçim güvenliğine <gülüyor> itirazım yok da yönteme itirazım var. Yani <gülüyor> orta çağdan yaşıyoruz da parmaklarımız boyanır. ki benim parmağım boyanmış bu vardır. Bir şey... Bir şey eklemek istiyorum. O sonra bitireceğim. Şimdi e, enkazlarda benim gördüğüm yani e, hayatı devam eden hayatını idame ettirebilmiş insanların pozisyonu enkazdan bahsediyorum. Bakın ağır hasarlı bina değil. Hafif hasarlı bina değil. Onlardaki e, alınacak pozisyon ve eylem biçimi farklıdır. Ama bu insanlar bilmiyorlar. Bilmeden tesadüflerle biz şunu gördük. E, bakıyorum mesela canlı bulduğumuz yaşayan insanlar Genellikle ağırlık merkezi alt aşağıda geniş hacimli eşyalar. Bakın ağırlık merkezi aşağıda geniş hacimli eşyaların yanında e, düşmüş tesadüfen orada kalmış insanlar bunlar kurtulan hmm. insan yani sağ kalan insanlar. Şimdi ben Peki. üçlü koltuk ben... bunun adına üçlü koltuk dersiniz. Çok kolay. Çok kolay. Evet mesela yani bakın ağırlık merkezi aşağıda geniş hacim. Arkadaşlar, ben bir başka soruna geçmek iz istiyorum izninizle. Ee, Gökhan Abur e, telefon attığımızda ve bu bütün bu konuştuğumuz meseleler işte siyaset vesaireden e, hızla üstümüze doğru gelen bir kuraklık afetine doğru yaklaşıyoruz. Gökhan merhaba. Merhaba ee, beyşim. Gökhan e, Martın ortasındayız. Bir buçuk ayımız kaldı. Çok büyük bir kar yağışı olmazsa önümüzdeki yaz Elvan ve Atile ile kuraklıkta nasıl hayatta kalırızı konuşuyor olacağız korkarım. Nedir durum? Şimdi şu anda Marmara genelinde özellikle Marmara'nın güneyinde Bursa'dan başlayıp Yalova'ya kadar olan bölgede kuvvetli yağış var. Sabah saatlerinde ve öğret İstanbul'da da başlamıştı. Evet. Yaşlar devam edecek. Kuzey'e da yağış var. Bu tabii bölgedeki yağışlar yağmur şeklinde olduğu için en azından Ege ve Marmara'nın belli yerlerine ve kuraklığı zaman zaman azaltmaya çalışıyor. Mart ayının yağışlı gün sayısı 12'dir. 12, 12 sayısını bulacağız diye düşünüyorum ama şu anda görünürde hava soğusa da kar gözükmüyor. O nedenle yağış... Yeterli olacak mı Gökhan? Önemli olan o. Yani yağış olabilir ama yeterli yağış alacağız mı? Yani kar olmadan sanki e, yaza yüzde elli civarında baras seviyeleri gireceğiz. Ki geçen sene yüzde 85'lerle girmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani evet. Ya yani dediğim gibi yüzde elli'lerle girersek iyi olacak. Şu anda 35'lerde ama dediğim gibi yağışlar e, kuvvetli sağanaklar şeklinde yapıyor çünkü. Isınmanın sonucunda gelen kararsız hava koşullarında mutlaka kuvvetli sağanaklar görülür. Bunu her seferinde uygulamaya çalışıyorum zaten. Bugün de işte ülkenin batı kesimlerinde kuvvetli yağış var. Yarın bu yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazartesi günü Poyraz var. Pazartesi günü Poyraz ile beraber Trakya'da ve Kıyıya Ege'de yağış kesilirken e, sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalacak. Özellikle İstanbul'da sıcaklığın yer yer Mazartesi günü 10 derecenin altına inmesini bekliyoruz. Ülkenin hemen hemen büyük çoğunluğunda yağışlar, dediğim söylediğim gibi, Rakya ve kıyı elinişinde sağanak yağışlar devam edecek. Deprem bölgesinde e, kuvvetli sağanaklar var. Yarından pek beklemiyoruz. Gaziantep, Malatya civarında yağış geçişleri yorulurken, yarın tüm deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacak. Salı gününe bakıyorum. Salı günü yine batıda yağışlar kesiliyor. Ama Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İşhan bölgesi, Doğu ve Güneydoğu'da Depran bölgesinde ve hemen hemen Akdeniz'in büyük çoğunluğunda gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Diye. Anladım. Yani 2 metriye koşullar böyle çok kuluk ve Mart geçirdik. Hatta Ocak, Şubat da öyleydi. Ama dediğim gibi bu koşullarla beraber ama kar beklemiyoruz. Evet, o zaman kar beklemiyoruz. <gülüyor> kar beklemiyoruz. Öyle anlıyorum. Şu anda yağışlar kar seviyesine azalacak zaman zaman ama 8-10 derecelik suyaklıklar kar getirmez. Miyiz? Anladım. Peki. Ancak şehirlerde karla karışık olur. Şunu vurgulayayım. Avrupa tekrar soğudu. İngiltere başta olmak üzere yer yer kar yağışları aralıklarla devam ediyor. Bu sistem bize gelir mi? Ona bakacağız Hı -hı. ama şu önümüzdeki birkaç gün içinde böyle bir olasılık yok. Peki Gökhan çok teşekkür ettim. Ben teşekkür bir günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet e, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Atile ulaş ve Elvan Can Tekin'le. E, Elvan e, son sözlerini alayım ama önümüzdeki günler haftalarda da e, umarım devam ederiz. Ya, e, şimdi e, yani son söz. E... Şöyle diyeyim ben, e, afiyet ve risk yönetiminden bahsetti Atilla. Evet risk yönetimi çok önemli, kriz yönetimi hale dönüşmemesi için öncelikle riskin e, doğru yönetilmesi gerekiyor. Biz risk yönetiminde e, hep risk azaltma ve e, o konularda a, da ağırlıktan e, da söz ediyoruz programlarda ama e, hazırlık konusunda özellikle mesela İstanbul gibi yani bir depremin çok yakın tarihte beklendiği e, aynı şekilde Ege kıyıları filan e, olasılığın yüksek olduğu yerlerde hazırlık işinin de göz ardı edilmemesi lazım ve hazırlık ciddi olarak planlanıp e, ona göre uygulanmaya başlamış, e, başlanması lazım ve yatırım yapılması lazım hem e, ülke düzeyinde hem yerel düzeyde hem de kişisel düzeyde e, kişilerin de bu konuda hazırlıklı olmasında fayda var. Binanız yıkılmadıysa çünkü e, biliyoruz artık karşılaştılar sorunları birebir yaşadık. İletişim sorunu var, barınma sorunu var, e, giyinme sorunu var, ısınma sorunu var, hmm. hijyen sorunu var. Ya yani bunlarla ilgili çok temel ihtiyaçları e, belli bir süre en azından karşılayacak bir e, şeyi hazırlığın kişisel düzeyde de yapılması gerekiyor. Elvan ben yani de... ben ben bu hazırlığa tasarımı da eklemek istiyorum. Çünkü bütün anlattığın şeyler evet, evet ciddi bir tasarım çabasını gerektiriyor. Bilmiyorum e, Atilla ne der? Tamamen katılıyorum. Biraz mesleki olarak da. Daha doğrusu mesleki e, yani eğitim olarak da benimle ilgili bir konu. Şöyle söyleyeyim. Tecrübelerim de oldukça var. E, e, tasarım e, zaten e, şunu getiriyor. Yaşam biçimimizin gözden geçirilmesi gerekirse ki gerekecek bence. Yani bireyden topluma dönüşmesine ihtiyaç var. Bu da tasarımı dayatan bir şey. Yani tasarımsız olmaz. Yaşam biçimlerimiz değişecek, değişmek zor. Evet, evet. Yani e, bu nasıl olur? Yaşam yaşam biçimimizi değiştirmem, yani bu gezegene uyum sağlamamız için yeni tasarımlar üretmemiz lazım. Hı hı. Bu konuda tamamen katılıyorum hı hı. size. Hı hı. Peki, çok teşekkür ettim. Sanıyorum zamanımız bitti. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgili Elvan tekine ve Atilla Ulaş'a çok teşekkür ettim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet açık deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.